Açık radyom 53. yevim dönemi. <gülüyor> Açık radyom 53. <gülüyor> <gülüyor> Açık radyo 53. <gülüyor> <üçüncü> yayın <dönemi. gülüyor> Açık radyo 53. yayın dönemi. Açık radyo <gülüyor> 53. yayın dönemi. Evet Açık radyonun 53. yayın dönemi açılmış durumda. Bir ufak hazırlamış, arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bir jingle diyelim. Onunla girdik bol kahkahalı. Evet şimdi Didem merhaba. Merhaba. Selam Didem. Günaydın. Evet bu neyle başlıyoruz yeni programlarımıza? Şimdi bugün 53. yayın döneminin ilk günü bugün yani 3 Mayıs'ta başlıyor. 31 Ekim'de son buluyor. Biraz istatistiklerden geleneksel olduğu üzere bahsetmek istiyorum. Bu yayın dönemi boyunca 147 programı 213 programcı yapacak. Aramıza 16 yeni program katıldı. Bir yeniden programımız var. 17 yeni programcı aramıza katıldı. Ve 3 programcımız tekrar mikrofon başı başına geçiyor. 13 Kasım 1995'te açık radyo kurulduğundan beri toplam 1185 programı 1294 programcı gerçekleştirmiş. Bu da inanılmaz bir rakam. Her sene biraz daha şaşırıyorum bu rakamları hesaplarken. Evet yani hakikaten 1200'e yakın sayıda %99'u da gönüllü olan programcılarımız ve 1300'e yakın programdınız. 1200'e yakın program yaptılar ve yapıyorlar. Hakikaten de dünya bir küçük bir dünya rekoru sayılabilir herhalde. Fazla bilgim yok. Abartmayayım ama öyle görünüyor. <gülüyor> evet. Peki ben o zaman yeni programlardan bahsetmeye başlayayım. Bugün Mesela? saat hemen bizim e, bu yayınımızın ardından saat 10.30'da. Bir yeni program başlıyor. Bilim Tarihi Sohbetleri adını taşıyor. Derya Gürses Tarbak tarafından hazırlanacak. Kendisi de bir bilim ve düşünce tarihçisi olan Derya Gürses Tarbak. Bilim tarihi, bilim felsefesi ve düşünce tarihi üzerine farklı disiplinlerden ve düşünce okullarından akademisyenlerle derinlemesine sohbetler ediyor. Ele aldığı konulardan bazıları bilim tarihi nedir? objektiflik ve pozitivizm, mikro tarih yazımı, Türkiye'de birim tarihçiliği ve ekoller, bilim felsefesi ve bilim tarihi ilişkisi, düşünce tarihi ve bilim tarihi ilişkisi, tıp tarihi, daha birçok başlık var. Hepsini maalesef sayamayacağım. Ee, ama bugünkü konudan ve konusundan bahsedebilirim bilim tarihi sohbetlerinin. Kastamonu Üniversitesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yavuz Unat konu olacak. Derya Gürses Tarbağın ve Türkiye'de bilim tarihi çalışmalarının başlangıcını ve George Sarton etkisini. Konuşuyorlar. Bugün saat 10.30'da ilk programda birazdan da kulak atacağız zaten hep beraber. Bir yeni programımız daha var isterseniz siz sunun. Evet, bu cıngılını çalmıyoruz. Birazdan dinleyeceğimiz için çok evet, da vaktimiz evet, evet, olmadığından. Doğru doğru doğru doğru. E, i̇kinci bugün 15.30'da ikinci bir yeni programımız var. Bu da son derece değişik bir şey. Radyo Bienal adını taşıyor. Zeyno Pekünlü tarafından hazırlanıp sunuluyor ve 17. İstanbul Bienali radyo dalgalarıyla eğilmeye başlıyor. Açık Radyo Bienali'nin hem katılımcısı hem de mekanlarından biri olarak konumlanıyor burada. Bienal katılımcılarının Açık Radyo'ya özel olarak ürettikleri işler, arşiv sesleri, ses müdahaleleri var, sürprizler var, söyleşiler ve şiir okumalarını da içeriyor. Farklı disiplinlerden gelen pek çok sanatçı, araştırmacı, akademisyen ve edebiyatçıyı da konuk ediyor. Ve Açık Radyo'nun da hatırı sayılır 25 küsur yıllık arşivinden de, yayın arşivinden de sesler bu radyo Bienal'in yerini alıyor. Şimdi mikrofonumuzu boş bırakmayın. Şimdi başlıyorum. Evet. Radio Vienna. Nasıl camdan cama? Camdan cama yemek tarifleri. Hangi yemek tariflerini alıp veriyorsunuz? Mesela birbirimizden tarif alıyoruz. Baklava tarifi almıştık. Sonra ben iplikleri bir araya gelir, çoğalır, ayrılır. <gülüyor> Gürültülü bir zirveye ya da nihai bir düğüme ulaşmadan yer yer kesişir. Hazırlayan ve sunan Zeyno Pekünlü. Pazartesi günleri 15.30'da Açık Radyo'da. Salıya geçersek. ...13'te yeni bir program... ...Bin Kızıl Gelincik adını taşıyor... ...hazırlayıp sunan... ...Umut Adan... ...ve alt başta da şey programı... ...çevirileriyle İtalyan şarkıları... ...tarihi... Ta ...İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne... ...İtalya'daki adı Cantautore... ...evrensel olarak kullanılan İngilizce adıyla da... ...Songwriter... ...şarkı yazarı, müziğinin literatürü... ...işte onları oluşturan... ...yorumcu şarkı yazarları ve grupları... ...tercümeleriyle... Ta bulundukları dönemlerdeki İtalya'dan ve Dünya'dan sosyal ve siyasi olaylarla bağlantılarıyla birlikte Bin Kızıl Gelincik de ele alınıyor. Ayrıca edebiyat, felsefe ve diğer kültür insanların eserlerinden örneklerle İtalyan şarkısı denen olayın olgunu, yapı taşlarını 1950'lerden yani 70 yıl boyunca günümüze nadiren ulaşan şarkı ve diğer fonlardaki müzikleri de dinliyoruz. Bin Kızıl Gelincik Çevirileriyle İtalyan şarkıları tarihi. Hazırlayan Mesunan Umut adam Salı günleri 13'te Açık Radyoda. Salı günleri bir yeniden programımız var. Bir süredir Türk şiği kovboylara bırakmıştı yerini. Yeşilçam arkeolojisi geri dönüyor. Salı günleri 15 günde bir saat 15.30'da tekrar yerine alıyor Utku Örle Yeşilçam arkeolojisi. Açık dergiye geçecek olursak bir yeni köşemiz var. Salı günleri saat 18.30'da Antroposen sohbetler adını taşıyor. Utku Perktaş tarafından hazırlanacak bu program evrimsel biyoloji ve kuş bilimi uzmanı Utku Perktaş. insan çağının getirdiği altıncı kitlesel yok oluşu, geçmişten geleceğe irdelerken biyoçeşitlilik perspektifinden yakın gelecek için, çıkarımlarda bulunmak için uzmanlarla bir araya geliyor. Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş. Salı günleri bir de yeniden programcı kaydımız var. Açık Şemsiyede gelmiş geçmiş tüm müzik türlerine kulak kabarttığımız ve geçenlerde bininci yılını da kutlayan bin on üçüncü programda bininci yılını kutlayan Açık Şemsiye ye bu yayın dönemi programın ilk programcısı Görgün Taner'de geri dönüyor Hakan Gürvit Şebnem Süer Grim Mehmet Yusuf ve zaman zaman da Uğur Çıkırıkçılığı'nın katkılarıyla devam ediyor yeniden programcımız da böyle Evet, bir yeni programımız var e, salı geceleri. Bütün programları e, sunalım diye biraz acele ediyorum, kusura bakmayın. E, saat 12'de egzo Egzotik Yeraltı programı e, Tolga Özbey tarafından hazırlanacak. Roll'un ters köşeleri alt başlığını taşıyor. Egzotik Yeraltı programında Amerikan ve İngiliz kökenli beat, rock roll, surf, garaj müzik türlerinin Özellikle 50'ler, 60'lar, 70'ler, Uzak Doğu ve Orta Doğu ya da Soğuk Savaş dönemi, Demir Perde ülkeleri başta olmak üzere yer bulduğu farklı coğrafyalarda kaydedilmiş, pek duyulmamış, çoğu ana dillerinde müzik yapan grup ve sanatçılardan örneklere yer veriyor. Program bazen yasaklı dönemlerde icra edilen, bazen de rejim değişimi ve savaşlardan ötürü sonu kötü biten ve rock'n'roll müziğinin öyle ya da böyle sızdığı bu müzik sahnelerini egzotik gitar tınılarının farklı coğrafyalardaki etkilerini işitmemize imkan sağlıyor. Yer Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey Roll'un ters köşeleri Salı geceleri 12'de Açık Radyo'da. Çarşamba gününe geçecek olursak bir yeni programcımız var. Aslında programın bir süredir konuydu kadrolu konuğuydu. Artık programcı koltuğuna oturuyor. Metropolitika programından bahsediyorum. Çarşamba sabahları saat 11'de yayınlanan programa Aysim Türkmen'le beraber Deniz Gündoğan İbrişim mikrofon başına geçiyor. Çarşamba günleri öğleyin bir yeni program daha var. Jukebox adını taşıyor Naz Özbey'in hazırladığı. 1900'lerin başından bugüne müzikal bir yolculuk alt başlığını taşıyan bir program. Jukebox terimi Amerika'nın güney eyaletlerinde konuşulan bir kriyol dili olan galla. Yani patırtılı gürültülü anlamına gelen juke kelimesinden gallahça düşünülüyormuş. Bu jukeboxların ilk versiyonları ta 1800'lü yılların sonlarında ortaya çıksa da Amerika'da popüler hale gelmesi 1940'ları buluyor. Restoranlarda, barlarda ve benzeri mekanlarda herkes aynı müziği deneyimleyip çoğu zaman dans ederek keyfine varmasına olanak sağlıyor. Eğlence hayatında yeni bir kapı aralayan bir alet jukebox. Müzik dünyasını da derinden etkilemiş. Kırkların ortasından itibaren tavan yapmış zaten. Ve Amerika'da çıkan plakların dörtte üçü jukeboxlara girmeye başlıyor. O zaman 45'lik plaklar var. Jukebox programında bu büyülü kutunun içinden çıkan müziklere kulak veriyoruz. Jukebox 1900'lerin başından bugüne müzikal bir yolculuk. Hazırlayan Naz Özbek. Çarşamba günü 12'de Açık Radyoda. Perşembe gününe geçecek olursak bir yeni programımız var. Daha doğrusu Açık Gazetede yeni bir köşe. Aslında sabah siz bahsettiniz. Ee, tekrar değinmek gerekirse salgınlar çağı. Pandemi de sağlık adını taşıyor. Doktor Osman Elbek ve Kayıhan Pala tarafından hazırlanacak. Ee, bu yayın döneminde Selim Badur korona günlerini sadece pazartesi günleri yapacak. Perşembe günleri Mikrofon başına Doktor Osman Elbek ve Dr. Kayan Pala geçecekler. Evet, Covid-19 pandemisinin Türkiye'deki özellikle dünyadaki son durumunu, pandemi zemininde gelişen ikinci sağlık sorunlarını, çağlık, sağlık çalışanlarının sorunlarını, pandeminin yol açtığı ya da pandemi gerekçe gösterilerek uygulanan programların yarattığı toplumsal sorunların da ekonomik, demokratik ve ekolojik perspektiflerden yorumunu sağlık ve hastalık kavramlarının zaman içinde değişen anlamını da ele alacaklar. Salgınlar Çağı Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Ee, Perşembe günlerine devam edecek olursak bir frekans değişik. Var. 15 günde bir perşembe günleri saat 11'de Yeşil Bülten programı Utku Zırı tarafından hazırlanıyordu. İnsan ve doğanın birlikte yaşamına dair her şeyin konuşulduğu programı. Bir, 15 günde bir dönüşümlü oldu yeni bir programımız var. Adı ekoloji politik hazırlayan ve sunan Erol Malçok, insanın ve yeryüzünün ahvaline değinecek bu programda. Erol Malçok, insanın insan üzerinde kurduğu hiyerarşiyi, insanın flora ve fauna üzerinde kurduğu tahakkümü konu ediyor. Ekoloji aynı zamanda bir toplumsal organizasyon meselesi. Hiyerarşik ilişkiler çözülmediği sürece doğa sömürüsü de bitmeyecek. Bu durum bizi toplumsal sorunlara tek boyutlu, teorik-pratik yaklaşım yerine ekolojik merkezi, holistik bir bakış açısıyla eylemsellik sorumluluğu yüklüyor. Programda ekolojinin kapsadığı toplumsal sorunlar ve bu sorunların birbiriyle bağı ele alınıyor. Ekoloji Politik İnsanın ve yeryüzünün ahvali Hazırlıyam sunan Erol Malçok 15 günde bir Perşembe sabahı, 11'de Açık Radyo'da. Evet, Perşembeleri de öğleyin gene yeni bir programımız var. Cünort hazırlıyor sefertası. Öyle arası ruh gıdası. Müzik ruhun gıdası. Sefer tasından ne çıkarsa bahtınıza diyor. Junort Menü her hafta değişebilir. Caz, ana yemek, groove pilav üstü, sol tatlı olarak gelebilir. Ustalardan bazen afrotropik, bazen egzotik. Ekseriyetle de şehirli, pozitif titreşimli, doyum garantili lezzetler. Hazırlayan bol kepçe Junort. Evet, Açık Dergi'de yeni bir köşe var Perşembe günleri saat 18.30'da. Sadece Masallar Gerçeği Bilir adını taşıyor. Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız tarafından hazırlanacak Aşk, sadakat, dürüstlük, eşlilik iyi ve kötü, yaşamanın nedeni vicdan ve özgürlük. Fotoğrafçı, yazar ve gezgin Özcan Yüksek'le yine fotoğrafçı, eleştirmen ve küratör Coşar Kulaksız günümüz filozoflarının, yazarlarının ve düşünürlerinin binbir gece masallarıyla kurduğu ilişkilere bakarken insan zihnini en çok meşgul eden sorulara açıklık getirmeye çalışacak. Bu yayın dönemi Perşembe günleri 18.30'da. Bir yeni köşe daha var. Aslında bir gelenekselleşmiş bir köşe var. Sedat Nemli ile 50 yılda bir, 1971 adını taşıyor. Evet, Marvin Gaye'den, Paul ve Linda McCartney'e, Miles Davis'ten, Sly and the Family Stone'a ve Trafic'e. Yani yarım yüzyıl önce tüm dünyayı sarmış müziklere dönüyoruz. 60'ları, 70'lere bağlayan kavşakta özgürlükçi müziğin mihenk taşlarına da kulak veriyoruz. Açık dergi içinde 15 günde bir, Perşembeleri 19'da. Evet bir yeni programımız var Perşembe geceleri saat 24'te ama bir açık radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim Merel Akman tarafından hazırlanacak. Kararlı Bohça adını taşıyor. Aslında bu bohçacılara da bir küçük göndermesi olduğu için çok hoşuma gidiyor. Ee, rock müziğin çok bilmiş çocuğu. Progressive Rock. Alt başlığında başlangıcından bitişine yeniden doğuşundan günümüze rock müziğin çok bilmiş çocuğu progresif hakkında bir program bu. 1969 yılından başlayarak kronolojik sırayla yıl yıl yeni gruplar, albümler, dağılan yeniden bir araya gelen gruplar hakkında bilgiler ve bu gruplardan örnekler Kararlı Borca'da. Kararlı bohça. Hazırlayan ve sunan Meral Akman. Rock müziğin çok bilmiş çocuğu progresif rock. Perşembe geceleri 12'de Açık Radyo'da. Evet, Cuma günleri de yeni bir programımız daha var. Her Cuma saat 10'da başlıyor, 10.30'a kadar. 15 günde bir Kanal İstanbul Haber Bülteni. Bunu Çiğdem Toker, araştırmacı gazeteci, tecrübeli araştırmacı gazeteci Çiğdem Toker sunuyor. Biz de eşlik etmeye çalışıyoruz. Kendisine yani gündemin sadece Türkiye için değil, belki de bölgenin ve hatta dünyanın da en önemli konularından birini teşkil ettiğini düşündüğümüz Kanal İstanbul'un etraflıca ele alınmasının çok yararlı, gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyu da Türkiye'de en iyi takip eden belgeler üzerinden, gazetecilerden biri olan Çiğdem Toker sunacak bizim için Kanal İstanbul projesi farklı yönleriyle sunulacak şimdi. Onak onun cingin akılak verelim. Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Cihdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. 15 günde bir Cuma sabahları onda açık radyoda. Kanal İstanbul Haber Bülteni'yle dönüşümlü olarak 15 günde bir Cuma günleri saat 10'da bir yeni programımız daha var. Müşterek Hayatımız adını taşıyor. Paris Komünün'ün 150. yılında sermaye çağı ve toplumsal devrimler alt başlığında Doğan Çetin Kaya, Madra ve Özdeş Özbay tarafından hazırlanıp sunulacak. 150. yılında Paris Komünün'ü anmıştık zaten Doğan Çetin Kaya'yla. Ve sonrasında da bir programa dönüştürmeyi Paris Komünü ve toplumsal devrimler tarihine, müşterekler konusundaki deneyimler tarihine bir bakış atmaya karar verdik. Esas ve olarak önüm... tarihçi Doğan Çetinkaya tabii hazırlayıp sunuyor. Biz de eşlik ediyoruz kendimize. Evet. Bir yeni program var. Cuma geceleri. Biraz hızlanmamız gerekiyor. Saat 10.30'da çünkü yeni bir programımız başlayacak. Onun da zamandan çok çalmayalım. Cuma geceleri saat 23'te Müzik Tüneli adını taşıyor. Levent Dönmez ve Sezai Başar tarafından hazırlanacak yıllar boyunca rock müzik tarihi alt başlığında. Bizleri 1968 yılından günümüze 50, 52 haftalık bir müzik tüneline sokuyorlar ve İngiltere Amerika hakimiyetindeki rock müziğin diğer ülkelerdeki yansımalarına da bakacaklar. Müzik tüneli. Yıllar boyunca rak müzik tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Levent Dönmez ve Sezai Başar. Cuma geceleri saat 23'te Açık Radyo'da. Evet oradan hafta sonuna geçersek Pazar günü e, Subroza diye bir programımız var. Zafer Yenal eski programcılarımızdan ve Yaren Eren Budak tarafından hazırlanıp sunuluyor. Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair bu. Klasik müzik endüstrisinin müzik dışı etmenlerinin sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde yorumlandığı bir program bu. Sosyal adalet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, barış, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki hastalıklar, sürdürülebilir tüketim gibi konular İl ilgili alanlarda yetkin konuklarla da irdelenecek bu programda. Konu başlıklarını müzikle ör örnekleyecek seçilmiş eserler de çok yönlü tartışmalara eşlik edecek. Subrosa. Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair. Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak. <gülüyor> Ekfen Flamonni'nin katkılarıyla. Bazı yenilikler böyle. Diğer kalan bütün yenilikleri, değişiklikleri hepsini web sitemizin üstünden ve yayın akışımıza web sitemizin üzerinden ulaşabilirsiniz. AçıkRadyo.com adresinde. Bu yayın dönemi programına ara veren programcılar bu yayın akışı sırasıyla. Didem Gürzap. Kerem Doğan. Rahmi Ödül. ...Evrim Altuğ... ...Jozilevi... ...Özge Özdemir... ...Ahmet Uncu... ...Berhem Baltaş... ...Ufuk Aktaş... ...Barış Yalaz... ...Ömer Ergün... ...Ayşe İdil İdil... ...Gürkan Vahis... ...Ümit Şenol... ...Ahmet Ulu... ...Metin Belgin... ...hepsine çok teşekkür ederiz. Bu arada bize de sesini verenleri de hemen sayalım. Adnan Acar Tilbe, Saran Tolga Korkut Tuğba... ...Memo Sağlam ve Işıl Tangör... Onlara da çok teşekkür ederiz. Evet, bu jingle'ları hazırlayan ve e, bu e, pandemi şartlarında çok zorlu şartlarda çalışan arkadaşlarımız Selahattin Çolak ve Robin Tayyar'a da çok teşekkür ederiz. Bu güzel jingle'ları bizlere hazırladıkları için. Evet, hoşçakalınız. Çok Teşekkürler. Teşekkürler. Açı tragedy 53. evinde ne var? Et 53. evinde ne var? Et 53. Yayın çık radyo 53. yayında ne